Ağzı <gülüyor> bıllallah min Şeytanı ve Rəjim. İsmi Allahü Rəhmān Rəhīm. Alhamdulillah, Rabb al-Aalim. Salat ve ve al-ākhirīn, ve ilā jamiʾ ve Allahın el-efār el anlamaya çalışıyorduk. El-efār husna ve aşk demiştik. Allah'ın bütün fiilleri, Allah'a olan bütün muamelesi aşktandır, rahmetindendir, sevdiğinden dolayıdır demiştik, demeye devam ediyoruz. Öyle ki Rabbimize şahit olabilen, şehadet edebilen, Eşhedü en la ilahe illallah diyebilelim. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur diyebilelim. Yoksa şahit olmadan, Allah'ın ef'alini, fiillerini, muamelesinin şahit olmadan kimse şahit olmuş olmaz. Yoksa Allah'a nasıl, nereden şahit oluyorsun? Her muameleyi Allah'tan bilmedikçe, Allah'a şirk koşmaktan asla kurtuluş olmaz. Onun için her muameleyi Allah'tan bileceğiz ve Rabbimizin bizi imtihana tabi tuttuğunu göreceğiz, bileceğiz. Buna beraber bir de şahadet edeceğiz. Sıra Allah'ın yübdi fiiline gelmiş. İade eder. İnnehu huve yübdi yübdi'u ve yu'id Allah yaratılışı iade eder. Yaratır, öldürür, sonra bir daha yaratılışını iade eder, yeniden yaratır. Allah'ın hallak ismi yeni bir yaratışla yaratır ama yaratılışı iade etmesi, aynı ile bir daha yaratması, aynı hal üzere yaratması demektir. Yani hangi hal ile ahirete gitmişse kul yaratılışını öyle iade eder, aradaki fark Hakikat tecelli etmiştir. Ayet devam ediyor. Bununla beraber Allah gafur ve veduttur. Evet. Yoktan yaratır. Yaratılışı tekrar eder. Bir daha öldürür, ahirette bir daha yaratır. Allah gafur ve veduttur. Seviyor yaratmış. Bununla beraber, sevdiğinden dolayı mağfiret ediyor. Zul Arş-ı Mecid, o Mecid olan şerefli arşın sahibidir. Bununla beraber, yarattığı kulun gönlünün sahibidir. Fe'alun lima yurid, o dilediğini yapandır. Neyi dilerse onu yapar. Eğer sorulsa, Allah niye yaratmış? Niye öldürüyor, niye bir daha yaratıyor? Allah dilediğini yapandır. Ama öncesinde beyan etti, Allah seviyor, Allah vuduttur dedi. Buna beraber birçok yanlışını, kusurunu, çoğunu genel olarak affediyor. Hayra en az bire on veriyor, yanlışa birebir bir mağfireti tecelli ediyor. Sizi topraktan yarattık. Sonra sizi oraya iade ediyoruz. Toprağa iade ediyoruz. Sizi bir daha oradan çıkaracağız." dedi Allah. Allah için hiçbir şey zor değildir. Öyle buyuruyor. Bu Allah'a kolaydır. Allah için hiçbir şey zor değildir. Aynı ile mi yaratır? Aynı ile yaratır. Çürümüş kemiklerini bir araya getirir, bütün o tozları, toprakları bir araya getirir, yeniden aynı ile yaratır buyurdu. Hak gelince batıl zahil olur buyuruyor. Hak geldi, batıl evet, yok olur. Batılın önü de kalmaz, sonu da kalmaz. Öyle bir yok olur ki ne önü kalmıştır, ne evveli kalmıştır, ne de ahiri. İnsan için de bu böyledir. Gönlüne iman nuru tecelli edince batıl yok olur. Batıl insanın gönlünde. Batıl dışarıda değil. Gönlündeki batıl dışarıda fiile dökülüyor. Dolayısıyla o batıl iş oluyor. Ama asıl batıl olan gönlündeki imani karanlığıdır. Eğer hak tecelli ederse, iman nuru tecelli ederse ne olur? Batıl yok olur. Bütün iman edenler, iman edince gönüllerindeki batıl yok oldu. Hakkın karşısında, imanın karşısında batıl yok olur, küfür, şirk yok olur. İman bir gönüle indiğinde, orada küfürden, şirkten, nifaktan, kibirden, gururdan, rüyadan eser kalmaz. Kalırsa ne olmuştur? Kalırsa imanına şirki karıştırmıştır. Böyle bir iman son nefeste kurtarılmaz. Hiç kimse o imanı kurtaramaz. Şirk karışmış çünkü. Onun mutlaka temizlenmesi gerekir. Yani la ilahe illallah dememiş. Yani Rabbine şahadet etmemiş. Onunla beraber Allah'a şirk koşmuştur. Allah'ı kabul ediyor, bir de onunla beraber Allah'a şirk koşuyor, imanlar, şirki karıştırıyor. Öyle buyuruyor diye ayet-i onları bir olan Allah'a davet ettiğinde, Allah'a imana davet ettiğinde iman etmezler. Ama şirki karıştırınca, şirkle beraber imana davet edince hemen iman ederler, kabul ediyor, kabul ediyorum diyor. Yani Allah'ı kabul ediyorum. Ahiret için, cennet için, cehennem için, hesap için kabul ediyorum. Ama dünyada iş benimdir. İstediğim gibi yaparım. Nasıl işime gelirse öyle yaparım. Öyle kazanırım, öyle harcarım, öyle öğrenirim, öyle yaparım. Dilediğim gibi. Bana göre, bence bana göre yani. Tabii ki benlikle bencilliği birbirinden ayırıyoruz. Allah ben de dedi. Ben de yani eşhedü ben şahadet ederim ki de sen varsın. Seni yaratmışım. Ama kim olduğunu bil. Sen benim yeryüzündeki halifemsin. Ruhumdan nefhetmişsin. Şahadet et. Rabbine şahadet et. Ama bencillik bencillik Nefsini, Rabbine şirk koşmaktır. Nefsinin hevasını ilah edinenler dedi. İkisi birbirinden farklıdır. Yoksa öyle ben yokum, o var. O zaman ben yoksam, benim günahım da yoktur. Ben yoksam, benim kulluğum da yoktur. Ben yoksam, benim imanım da yoktur. Ben yokum yani, öyle değil. Sen varsın. Sen varsın ama sen Allah'a aitsin. Varlığın Allah ile var. O'ndan bağımsız değil, her şeyi yaratan Allah, insanı çamurdan yaratmıştır, hem de en güzel şekilde yaratmıştır. Daha sonra önce çamurdan yaratmış, sonra onu bir damla sudan yaratıyor, hem de değersiz bir sudan dedi. Sonra ona bir şekil verir, bir düzen verir, bir düzene koyar onu. Sonra, sonra ona kendi ruhundan öfürdü buyurdu. Buna beraber kulaklar verdi, gözler verdi, gönüller verdi. Ama doğrusu insan, siz pek az şükrediyorsunuz buna dedi. Allah neye şükret dedi, seni yaratmama şükret. Sana şekil vermeme Şükret, sana ruhumdan etmeme şükret, sana kula, göz, gönül verdiğim için şükret. Ama doğrusu pek az şükrediyorsunuz dedi Allah. Ne diyoruz? Şükredeceğiz ya Rabbi. İnşallah bunun kıymetini bileceğiz, şükredeceğiz. Ama insanın istifade etmediği bir nimet, nimet değildir, şükre layık değildir. Ne kadar istifade ediyorsak o kadar şükre layıktır. Şükredebiliriz. Zahiri olarak gözüne, kulağına, gönlüne bakıp şükredebilir. Görüyorum, işitiyorum, biliyorum, anlıyorum diyebilir. Ama Allah bunun için şükret demedi. Ben sana ikram ettiğim için şükret. Seni yarattığım için şükret. Ruhumuza nasıl şükredeceğiz, tatmadığımız bir şeye nasıl şükredeceğiz, anlamadığımız bir şeye nasıl şükredeceğiz hatta haberdar olmadığımız bir şeye nasıl şükredebiliriz, Bunu şükrü, bunun teşekkürü mümkün müdür? Hayır. Ruha nasıl şükredilir? Söyledin, gözüne, kulağına, gönlüne şükrettin. Ruhuna nasıl şükredeceksin? Ruhumdan nefettim dedi. Onu tadınca şükretmek mümkündür. O da sadece aşk ile olur. Aşıklık ile olur. Allah bir de indirir dedi. Red eder dedi. Evet. Red ederiz dedi. Red. Göndeririz indiririz. İncire, incir dağına, zeytin dağına, Sina dağına Emin beldeye, Mekke'ye, Medine'ye Allah'ın vahyini indirdiği beldelere yemin olsun ki Biz insanı en güzel surette yarattık. En haseni takvim üzere yarattık. En güzel kovağında. Ehsen, güzel. Sonra Sümere'de sonra onu en aşağıyı indirdik. En aşağıya gönderdik. en aşağıya gönderdiğinde o sıfır noktasındadır. Hiçbir şey bilmiyor. Ama fıtrat itibariyle nasıl ki bir çekirdeğin içinde bir ağaç gizliyse, meyve veren bir ağaç gizliyse öyle, çekirdek olarak göndermiş. Çekirdek ağaç değildir ama ağaç içinde gizlidir. İnsan da dünyaya gelirken Hepsine toptan ne diyoruz? İnsan diyoruz. O insan değildir. O bir beşer. Beşer olarak doğdu. Sonra kendisi insan olacak. İnsan olmayı tercih edip, insan olma yolunda, Silat-ı Müstakim'de peygamberlerine tabi olup, insan olacak. Onun gibi insan olacak. Onun kazandığını kazanacak. Yoksa Yoksa insan olmamıştır. Yani insan doğarken insan olarak doğmuyor. İnsan olmayı insan kazanıyor. Evet, önce beşerdir, sonra insan oluyor. Ama insan olma özelliğini taşıyor. Çekirdekte ağacın gizli olması gibi. Öyle buyurdu. Leqad khaleq nel insan fi ahseni takvim. İnsanı en güzel surette yarattık. Sümereded nahu esvel esafilin onu en aşağıya indirdik. Sonra illezine amelü ve amülü salihat. Kim insan oluyor? İman edip salih amel işleyenler. Falehum ejrun gıyru memnun. Onlar için imanları ve salih amelleri kadar bitmez, tükenmez, kesintisiz bir karşılık vardır. Cennet vardır. İman edip salih amel işlemleri için. Onlar insan oluyor. Gerisi, gerisi çöpe gitti. Cehennem çöplüğüne gitti. Ama bu tercihi kendisi yapıyor. Tamamen kendisi yapıyor. Buyurmuştu ya. İman da bellidir, küfür de bellidir. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Biri kafir olmayı dilediyse, onu alıp cennete koymak ona zulümdür. Ya da onu imana zorlamak ona zulümdür. Onun için Allah ne buyurdu? Dinde zorlama yoktur. Yani biri insan olmak istemiyor, ille de sen insansın deyip onu zorlamak ona zulüm olur. Allah zorlama dedi. Öyle buyuruyor diye ayet-i kerimede. Eğer Allah dileseydi, bütün insanlar iman ederdi. Hitap Resulullah Efendimiz'edir. Hal böyleyken sen onları zorlayacak mısın? İle de iman edin diye zorlayacak mısın? Böyle bir şey yapma dedi. Tercih onundur. Bırak oğlum belki eşek olmak istiyor, bırak. Belki köpek olmak istiyor, bırak köpek olsun. Ben ona tercih etme hakkı vermişim. Ya iman eder salih amel işler, Hazreti insan olur ya da bir hayvan olmayı tercih eder. Rabbini dinlemez. Onun için Allah'ın ayetlerini dinlemeyenler hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağıdır dedi. Tercihi o yapmış. Biliyor, bile bile yapıyor. Evet, Ey iman edenler Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Sizden olan ulul emre, emir sahibine itaat edin. Eğer herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Eğer Allah'a ve ahirete iman etmişseniz, iman etmişseniz mutlaka Allah'a ve Resulüne götürün. Yok iman etmemişseniz, kime götürürseniz götürün serbestsiniz. Ama... Bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüzde Allah'a ve Resulüne götürmüyorsanız siz iman etmemişsiniz. Allah'a ve ahirete iman etmemişsiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne götürdüğünüzde evet, mutlaka hayır olan budur, güzel olan budur. Böyle yapanlar kazanır. Bir selamla selamlandığınız zaman siz de o selamdan daha güzeliyle ona karşılık verin. Selam'ı iade edin ya da selamın aynıyla mukabele edin. Vakka ki Allah her şeyin hesabını sorandır. Selam deyince sadece böyle işi lafta anlamıyoruz. Selam duadır. Selam yapılan her iyilik her güzelliktir. Bu güzellik bu iyilik ister sözle olsun ister feeli olarak olsun. Aynıyla, daha güzeliyle mukabele et dedi. Yani birinden bir iyilik gördüğünde daha güzeliyle ona mukabele et. En azından aynı ile mukabele et. Allah her şeyin hesabını sorandır dedi. Bunun hesabını sorar. Eğer daha güzeliyle ya da aynı ile ona mukabele etmezse nankör biri olmuş olur. Allah bunun hesabını sorar. Bakıyorsun mesela, biri bir, birine on sefer iyilik yapmış oldu ya, bir sefer de yanlış yaptı, o on iyiliği siliyor. Hayır, bırak daha onu dokuz tane hakkı var. Dokuz tane yanlış daha yapsın, ondan sonra ona göre karşılık ver. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, Biri size bir iyilik yaptığında, siz de daha güzeliyle ya da aynı ile karşılık verin. Eğer buna gücünüz yetmiyorsa, ona dua edin, o kadar çok dua edin ki gönlünüz mutmain oluncaya kadar ben onun iyiliğinin karşılığını verdim deyip gönlünüz mutmain oluncaya kadar ona dua edin. Öyle buyurdu, Allah her şeyin hesabını sorandır. Her şeyin hesabını sorar. İyilik gördüğümüz ister çocuğumuz olsun, anamız olsun, babamız olsun, eşimiz olsun, komşumuz olsun, arkadaşımız olsun, o farkı etmiyor. Şükreden bir kul, iyiliğe, selama, selamla, daha güzeliyle karşılık veren bir kul, en azından aynı ile karşılık veren bir kul. Onun için Allah buyuruyor aranızdaki ihsani unutmayın. Birbirinizde iyiliği, güzelliği unutmayın. Mutlaka öyle muamele edin birbirinizde. Evet. Allah insanın, yeryüzündeki halife olan insanın, kendisi nasıl yapıyorsa ondan da onu istiyor. Bir kul, eğer bir yanlış yaptıysa, onun cezası aynı iledir. Ama bire on veriyor, iyiliğe, hayra, güzelliğe. Yani diyor, sen on sefer yanlış yapsan da, bir sefer güzel yaptınsa, ona göre karşılık veririm. Allah da kuluna ne yapıyor? Selam veriyor. O da Allah'ın selamı. Allah'ın esmasından biri de selamdır. Selamete erdirem selamete çıkaran. Kul on sefer düşüyor. Bir sefer iyilik yapmış, bir sefer güzel yapmış. Evet, on sefer Allah onu kaldırıyor. Günahına hemen ceza vermiyor. Kıyamet günü hesaba çekerken de hayra, güzelliğe, bire on yanlışa birebir muamelede bulunuyor. Onun için ne dedi? Daha güzeliyle mukabele et dedi. Daha güzeliyle mukabele etmedinse en azından aynı ile mukabele et. Onun kadar güzel yap de. Cennetlikler cennette suçluların durumunu, cehennemlik olanların cehenneme gidenlerin durumunu sorarlar. Nasıl soruyorlar? O hayat başka bir hayat. Cennet başka bir yerde, cehennem başka bir yerde. Cennetlikler cehennemliklerle konuşabiliyor, cehennemlikler cennetliklerle konuşabiliyor. Cennetlikler cehennemliklere derler ki sizi buraya sokan şey nedir? Sizi bu cehenneme getiren şey nedir diye sorarlar. Onlarla, onlar da derler ki, biz müsellinden de evdik, namazı ikame edenlerden değil, namaz da bunun içindedir. Söylemiştim, 18 farklı manası var. Rabbimizin sevgisinden, imanımızdan dolayı doğrulmadık onu sevemedik. Onun emrettiği, sevdiği gibi yapıp onun sevgisini kazanamadık. Ona güvenmedik. Ona tevekkül etmedik. Ona vasıl olmak için çaba gayret sarf etmedik. Dolayısıyla ondan yüz çevirdik, ters tarafa gittik. Buna beraber namazı da kılmadık. İnsanlar için selam olmadı. Buna beraber yoksullara yedirmedik, yedirmiyorduk. Bir de böyle boş boş başka taraflara gidenlerle, dananlarla beraber dalıyordu. Derdimiz Allah değil, ahiretimiz değildi yani. buna beraber ahiretin hesabını yapmadık. Hesap gününü de yalan saydık. Yokmuş gibi muamele ettik. Nihayet bize ölüm geldi. O hal ile buraya geldik. Onun için cehennemdeyiz. Yani ciddiye almadık, Rabbimizi ciddiye almadık, gereğini yapmadık. Niye insan kaybediyor? İnsan, sarp yokuşu aşamadı. O, aşmak için çabasını, gayretini sarf etmedi, göksünü geremedi. Sarp yokuş nedir biliyor musun? sarp yokuş köle azat etmek köle azat etmek ayetleri gelince nasıl anlamak <gülüyor> gerekir? Özgürlüğünü kaybetmiş birine üzgür olsun diye yardım etmek. Evet, hapistekiler özgürlüğünü kaybetmiş. Buna beraber borçlu olanlar özgürlüğünü kaybetmiş. Borçlu Köle de borçludur zaten. Sahibine para borcu var. Bununla beraber kıtlıkta, darlıkta ikram etmektir. Yemek yedirmektir. Yakını olan bir yetime yardım etmektir. Hiçbir şeyi olmayan Yoksula evet. ikram edip yedirmektir, yardım etmektir. Bundan başka bir de iman edip sabri tavsiye et, edenlerden olmaktır. Merhameti, rahmeti tavsiye edenlerden olmaktır. Sarp yokuş budur. Bu zordur insana. Bu insana zor geliyor. Bunu yapabilenler sarp yokuşu aştı göksünü gerdi. Bunu ona imanı yaptırır çünkü. işte bunlar amel defterlerini sağından alacak olanlardır. Ayetlerimizi kabul etmeyenler, tanımayanlar da onlar da kitaplarını, defterlerini sollarından alacak olanlardır. Bunu yapmayanlar Rabbinin ayetlerini dinlememiştir, kitabını sonundan alacak olan cehennemliklerdir deniyor Allah. İkram etmek, vermek, rahmeti tavsiye etmek, merhameti tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmek, yetime ikram etmek, bakmak ne kadar önemli bir meseleymiş. Yoksa ben iman ettim demekle kimse iman etmiş olmuyor. Allah işini göreyim diyor. İcraatını göreyim. Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyim. Sonra da dosdoğru oranlara gelince onlar için ne bir korku ne de bir endişe, hüzün yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Ama Rabbim Allah'tır demek çok zor bir şeydir. Öyle buyurdu. İnellezine kanu Allah, Rabbimiz Allah'tır. Eğer biri bunu söylediyse o velidir dedi Allah. Evet veliler için öyle buyurur. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Benim Rabbim Allah'tır. Rab terbiye eden demektir, büyüten demektir, eğiten, yetiştiren demektir. Neyle yetiştiriyor Allah? Allah ile yetiştiriyor. Allah peygamberleriyle, nebileriyle, resulleriyle yetiştiriyor. Büyütüyor, eğitiyor. Eğitimden geçiriyor. Neyin eğitimi? kulun eğitimi, av dolmanın eğitimidir bu. Rabbinin eğitiminden geçtiyse, Rabbim Allah'tır dediyse, o velidir. Onlara ne bir korku ne de bir mahzun olmak yoktur. Ne dünyada ne ahirette. Ahiret dünyada emindir çünkü Rabbine güveniyor. İbrahim şöyle dua etmişti, buyurdu Allah. Bunu Mekke için söylüyor. Rabbim bu şehri güvenli kıl. Beni ve evlatlarımı putlara tapmaktan uzak tut, şirke düşmekten uzak tut, herhangi bir şeyi put edinmekten uzak tut. Çünkü onlar, insanlardan birçoğunun sapmasına, derelette kalmasına sebep oldular. Kim putlara taparsa, Allah'tan başka tarafa dönerse, Allah'ın berisinde ilahlar edinirse, onlar kaybeder, ebediyen kaybeder. Devam ediyor. Kim bana uyarsa, o bendendir. Kim bana karşı gelirse, bana uymaz, beni kabul etmez, bana karşı gelirse... Evet, dua ediyor, Rabbin'e söylüyor. Artık sen Gafur ve Rahimsin. Evet. Onlara gazabet demiyor, azabet demiyor. Sen Gafur ve Rahimsin. Onların işi sana kalmış. Bana uyduysa zaten bendendir. Bana uymuş. Dolayısıyla bendendir. Onun kefiliyi sana davet ederim, kul olarak büyütürüm, eğitirim, yetiştiririm, vahyinle gönlünü aydınlatırım. Ama beni kabul etmezse, bana karşı gelirse, sen gafur ve rahim Yani mağfiret et, rahmet et dedi. Onun için Allah Hz. İbrahim için öyle söyledi. O halim bir kul Halim. Her şeye rağmen ne istiyor? Kurtulsun diyor. Mahfuret et diyor. Rahmet et diyor. Biz de böyle söyleyebiliyor muyuz? Yoksa biri bir hata yanlış yapınca belasızlığını vermiyorlar ya diyoruz. Kahretme diyoruz. Niye Allah Hz. İbrahim'in duasını böyle bize haber veriyor? Örnek olsun. Sizin için örnek olsun diye. Allah yolunda mallarını infak eden sonra verdiklerinin arkasında başa kalkmayanlar, gönülleri incitmeyenler, yani iyilik yapmış, ikramda bulunmuş, artık infak etmiş, ben verdim demeyen, gönülleri incitmeyen, herhangi bir şekilde yardım ettiği, verdiği kimseyi küçük düşürmeyen, gönlünü kırmayan, o kimseler için evet, Rableri katında mükafatları vardır. Evet, onlar onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler. Galilere söylediği sözü söylüyor Allah onlara. Şart nedir? Incitmemek. Başa kalkmamak. Allah yapılanı iade ediyor. Kur ne yaparsa ona göre Allah neyi iade edeceğini söylüyor. Nasıl bir, mukabelede bulunacağını söylüyor. Başa kalkarsa ne olur? Başka bir ayet-i de öyle buyuruyordu. Verme daha iyi dedi. Güzel iki kelime söyle. Senin bir şey vermeden daha iyidir dedi. Allah'ın buna ihtiyacı yok dedi. Böyle zannetme dedi. Senin ihtiyacın var ama boşa çıkarmak istemiyorsan bir de üstüne zarar etmek istiyorsan istemiyorsan böyle yapma başa kalkma böyle yapacaksan iki güzel kelime söyle o daha iyidir yani yoktur de daha iyidir mallarını gece ve gündüz gizlice ve açıkça infak edenlerin durumu işte onların Rableri katında ecir ve mükafatları vardır ve onlara herhangi bir korku yoktur onlar ...hiçbir zaman mahzun olmazlar. Düşküne, yetime, esire... ...seve seve yemek yedirirler. Bir de derler ki... ...sadece sizi... ...Allah'ın veşi için... ...Allah'ın cemali için... ...yediriyoruz. Sizden bir karşılık beklemiyoruz. Bununla beraber bir teşekkür de beklemiyoruz. Çünkü biz karşılığını Rabbimizden, Rabbimizin veşhini, zatini, cemalini dilediğimiz için bunu yapıyoruz. Niyeti saf, Allah rızasıdır. Saf, Rabbini istiyor. Allah öyle buyurmuştu ayet kelimede Nerede olursanız olun, ister iki kişi olun, ister üç kişi olun, ister beş kişi olun, ister daha az olun, ister daha çok olun, o sizinle beraberdir. Allah sizinle beraberdir. İster tek başınızda olun, nerede olursanız da olun, O sizinle beraberdir. Size muameleyi yapan O'dur. Ne olursa olsun, O'nun hesabını yapmak zorundasın, O'nun huzurundasın. Ve O senden bir şey istiyor ve bekliyor. Herkes ne istediğini biliyor. Güzelliği herkes biliyor. Bununla beraber kötülüğü herkes biliyor. Allah ona öğretmiş. Yaratan, yaratılığını bilmez mi? Biliyor. En basitinden kendine bakacak. Sana nasıl bir muamele yapılmasını istiyorsan, sen de öyle muamele yap. Doğru yaptın. Yani sana göre güzel neyse öyle yap. Yanlış neyse onu yapma. Mesele Allah'ın hesabını yapıp muameleyi öyle yapmaktır. Nerede olursak olalım. O fark etmez. Söylemiştim. Aşık maşukunu ister. Yani Mecnun Leyla'yı ister. Başka bir şey değil. Akli fikri gönlü ondadır. Nerede olursa olsun hep onunladır. Onun sevgisini kazanmak için, onu kazanmak için, onun yakınlığını kazanmak için ne gerekirse yapar. Başka bir şey düşünemez. Onun hayatı o. Aşığın hayatı maşugudur. Bununla beraber aşık maşugundan şeref alır. Neyi seviyorsa, şerefi ona göredir. Eğer sevdiği Allah değilse, neyi severse sevsin, Allah'tan alacağı şerefini kaybetmiştir. Ebedi hayatının şerefini kaybetmiştir. Allah'tan alacağı şeref, Allah'ı sevdiği kadardır. Allah ne kadar, O'nun ilahi olmuşsa, Rabbi olmuşsa, maşuqi olmuşsa, ne kadar O'nu öyle kabul etmiş, öyle sevmişse, o kadar şerefini O'ndan alır. Ne kadar O'na kul olmuşsa, yani kul, aşık demekti. Aşık olmuşsa, O'nun sevgisini isteyip peşinden koşuyorsa, biraz önce okuduğumuz ayetlerde, İnfak edebiliyorsa, edebili yardım edebiliyorsa, sarp yokuşu aşabiliyorsa, evet, dağları delebiliyorsa, sevdiği için, <Gülüyor> evet, çölleri aşabiliyorsa, çöllere düşebiliyorsa, o kadar aşıktır. Hep söylüyoruz, yoksa böyle durup, bak ben, İki rekat namaz kıldım, şunları şunları bana veresin bak, bak ibadet yaptım. Bak 100 sefer Allah demişim, 300 sefer, La İlahe İllallah demişim, 500 seferde şunu söyledim, hadi şunu ver, nerede kaldı bu, niye vermiyorsun, yapıyorum yapıyorum yapmıyor, vermiyorsun diyen yani kul olur mu? Böyle bir kulluk var mıydı? Böyle bir kulluk olmaz. Böylesi kul olmaz. Kulluğu kabul etmiş olmaz. Ya da kulluğun ne olduğunu anlamamış demektir. Kul, Aşık ismi üzerinde, Ağıl. Seni istiyorum diyecek maşukuna, gerisi gerisi sen benden ne istiyorsun? Senin benden istediğin nedir? O da ne istediğini beyan etmiş. Evet, kul olmanı istiyorum. Rahmet olmanı istiyorum. Dua olmanı istiyorum. Güzel olmanı istiyorum. Güzel yapmanı istiyorum. Hadi yap. Bütün isimlerimden sana vermişim. Hadi hepsini kullan. Nerede? Hangi ismim gerekiyorsa onu kullan. Gerektiğinde affet. Gerektiğinde mahfiret et. Gerektiğinde koru, muhafaza et. Gerektiğinde hibe et. Gerektiğinde ikram et. Bütün isimleri böyle. Hadi iman et, hadi hidayet et, hadi taşı, sirat-ı müstakimi göster, evet, yürüt orada, Rabbine götür, davet et, hadi yap, öğret, okut, büyüt. Hep güzel, hep güzel yap dedi. Onun için Allah isimlerine El Esmaul Husna dedi. En güzel isimler, en güzel vasıflar, en güzel fiiller, en güzel isimlerden, vasıflardan tecelli ediyor. Tek kelimeyle güzel ol dedi. Elbette ki karanlık, aydınlığı kabul etmez. Karanlık, nuri kabul etmez. Eğer nur tecelli ederse, karanlık yok olur ondan. Onun için benlik, bencillik, Kibir, gurur, rüya, bence bana göre bir gönülde bulunuyorsa iman nurunun oraya girmesi mümkün değildir. Gönlünü ona açmamış. Kim gönlünü Rabbine açarsa iman nuru tecelli eder, aşkı muhabbeti tecelli eder, kulluk tecelli eder, Allah'ın güzelliği tecelli eder, karanlık yok olur. Nefsin teskesi de budur. Sırat-ı müstakim yolu yürümek demektir. Yol yürünürken bu yolculuğu kendi gönlümüzden yapıyoruz. Her bir mümin için bu böyledir. Sırat-ı müstakimde olmayan mümin olmaz. Onun için Allah Resulullah Efendimiz'e öyle buyurdu. Evet, Resulüm sen Sırat-ı müstakim üzeresin dedi. Allah'ın Resulü Sırat-ı müstakim üzere ise bu durumda Mümin ona tabi olandır. Tabi olan bu durumda sırat Müstakim'de yol yürür, yolculuk yapar. Yolculuk yaparken neyi kazanıyor, ne yapıyor? Nefsini tezkiye ediyor. Nefsini temizliyor. Küfürden, şirkten, riyadan, hasetten temizliyor. Allah'ın güzelliği tecelli ediyor orada. Kötü aklakını güzel aklakla değiştirmiş oluyor. Onun için sırat-ı müstakimde yürümek, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber yürümek, her bir mümine farzdır. Yoksa öyle tasavvuftir, tarikattir, olsa da olur, olmasa da olur, yok onlar başka bir cemaat, şu tasavvuftur, şu akayittir, şu fakıhtır, yok öyle bir şey. Kulluk var. Kulluk ve kulluğu öğrenmek ve bilmek vardır. Peygamberine tabi olmak, Allah'a ve Resulüne itaat etmek vardır. Bütün kullar için gerekli olan, lazım olan budur. Öyle şuji buci böyle ayırmak doğru değil. İslam bir bütündür. Tek parçadır. Bir Allah vardır, bir kuli vardır. Kulun kulluk yapması gerekir. Gerisi her şey, hepsi onun için bir imtihandır. İmtihan. Kazanma imkanı. Hazreti insan olma imkanı Allah'a kulluğunu, aşkını, imanını ispatlama imkanıdır. İmtihanıdır. Dileyen imtihanı kabul eder, Rabbine gider, Rabbine koşar, sirat müstakimde, Rabbine varır, dileyen bahaneler üretir, anlamaya çalışmaz. Dolayısıyla ters tarafa döner, Rabbinden yüz çevirir. Yani ne olur sonuç olarak? Kim Allah'ı unutursa, Allah da ona onu unutturur. Kıyamet günü de ona öyle buyurur. ''Sen nasıl ki dünyada bizi unuttunsa biz de bugün seni unuturuz.'' dedi Allah. Aynen böyle buyurdu. ''Unutulmuş muamelesi yaparım.'' demedi. ''Ben de bugün seni unuturum.'' dedi. ''Sen beni unuttun öyle mi? Benim hesabımı yapmadın. Kendi nefsinin hesabını yaptın. Bence dedin, bana göre dedin. Allah'a göre demedin öyle mi? Beni unuttun, beni yok saydın. Bugün sen de unutulacaksın.'' Nerede unutuluyor? Atın cehenneme diyor, bir daha da benimle konuşma diyor. Bitti, unutuldu. Unutulmuş muamelesi yaptı. Ama bu muameleyi önce kul Rabbine yapmıştı. Onun için sen rabine hangi muamelede bulunursan, Rabbinden de göreceği muamele O'dur. Ne kadar seversen o kadar sevilmeye layık olursun ne kadar ciddiye alırsan o kadar ciddiye alınmaya layık olursun. Rabbini ne kadar dinlersen o kadar Rabbin de seni dinler. Dinlenmeye layık olursun. Ne kadar çok dua eder, sohbetini onunla yaparsan o kadar onun senin konuşmasına layık olursun. Muhatap olmasına layık olursun. Ne kadar ona şahit olursan o kadar Şehadet etmeye layık olursun, onun cemalini müşahedeye layık olursun, yani muamele senden sanadır. Sen Allah'a yaptığın muameleyi Allah'tan görürsün, yetmez. Kullarına yaptığın muameleyi de yine Allah'tan göreceksin karşılık olarak. Sadece kullarına değil, mahlukata, bir hayvana da yaptığın muameleyi aynı ile karşılık olarak gene Allah'tan göreceğiz. Dolayısıyla bu ne demektir? Kim ne yaparsa kendine yapar, dedi Allah. Yaptığınız bütün iyilikler, bütün güzellikler lehinizedir, bütün kötülükler de aleyhinizedir, dedi. Kim ne yaparsa o kendine yapar. Herkese, çalışmasının elleriyle yaptığının karşılığı vardır, sayının, koşmasının, koşuşturmasının, çabasının, gayretinin karşılığı vardır. Yoksa dedi Allah, onlar yaptıklarından başka bir şeyle bir cezalandırılacaklar, karşılığını görecekler. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey yakışır mı? Ne yaptınsa o, onun için hiç kimse, Yarın kıyamet günü hiç kimse kimseyi suçlayamaz. Neyi? Kimi suçlar? Kendini. Ne derler? Biz kendimize zulmettik diyecekler. Biz kendimize zulmettik. Biz karanlıkta bıraktık kendimizi. Hakikati göremedik. Görmek istemedik. Kendi kendimizi perdeledik. Örttük. Anlamaya çalışmadık. Tefekkür etmeye çalışmadık. Doğruyu, güzeli, yapmaya çalışmadık. Rabbimizi dinlemedik. Önümüzde örneğimiz vardı. Allah'ın Resulü'ne Resulüne tabi olmadık. Onun gibi yapmadık diyecekler. Kaybedenler bunu söyleyecek. Onun için söylüyorum. Her şey net olarak ortadadır. Ama ne buyurdu Allah? Doğrusu insan olduğu pek nankördür. Doğrusu insan pek zalimdir dedi. Zalim kendine ediyor. Bak bilmediği bir şey yok, anlamadığı bir şey yok. Ama iş yapmaya gelince biliyor ahiret iki adım ötededir. Yakında oraya gideceğini de biliyor. Rabbinin huzuruna çıkacağını da biliyor. Her neyi yapmışsa onun karşılığını göreceğini de biliyor. Ama buna rağmen Rabbinin gösterdiği yolda yürümüyor, yürüyemiyor. Allah bizi, aklını kullanan, hakikati anlayanlardan eylesin. Amen. Rabbinin gösterdiği yolda yürüyenlerden eylesin. Amen. Resulüne tabi olanlardan eylesin. Amen. Nefsine tabi olanlardan eylemesin. Amen. Nefsini ilah edilenlerden eylemesin. Amen. Her halükarda, her konuda Rabbim neyi emretmiş, neyi dilemiş, Rabbim nasıl istiyor deyip gereğini yapanlardan isteylesin eylesin. Bence bana göre deyip Rabbini yok sayanlardan eğlemesin. Allah hepinizden razı olsun.